Ahrim Suresi Necm 650 Ey Peygamber! Eşlerinin rızalarını arayarak Allah'ın helal ettiği şeyi niçin sen kendini haramlaştırıyorsun? Ve Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah kefaretini ödeyerek yeminlerinizi çözmeyi kesinlikle size meşru kılmıştır. Ve Allah sizin Mevlanız, Yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınızdır. Ve o en iyi bilen, en iyi yasa koyandır. Bir de hani peygamber eşlerinden bazılarına bir sözü, olayı sırlaştırmıştı. Sonra eşlerinden biri bunu haber yapınca ve Allah peygambere bunu açığa vurunca, peygamber olayın bir kısmını belirlemiş, bir kısmından mesafelenmişti, vazgeçmişti. Sonunda o eşe bunu kendisi haber verince o eş bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber bana iyi bilen, iyi haber alan haber verdi demişti. Ey peygamberin iki eşi! Hatalarınızdan Allah'a dönerseniz sizin için iyi olur. Çünkü kesinlikle ikinizin kalpleri kaydı, inançlarınız bozuldu, sapıklığa düştünüz. Yok eğer peygambere karşı dayanışmaya girerseniz, hiç kuşkusuz bizzat Allah ona Mevla'dır, yardımcıdır, destekçidir, koruyucudur, yol göstericidir. Cibril yani Kur'an ve iman edenlerin salihleri de. Ve bunlardan sonra inecek ayetler de ona arka çıkarlar. Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin kendisine sizden daha hayırlı, Müslim'e, müm'ine, sürekli saygı duyan, tövbe eden, oruç tutan, seyahat eden, dul ve bakire eşler vermesi umulur. Necm 651 Ey iman etmiş kimseler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun. Ateşin üzerinde Allah'a karşı gelmeyen, kendilerine emredilenleri yapan, çetin ve kaba görevli güçler vardır. Ey kafirler! Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş kimseler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz. Ey iman etmiş kimseler! Saf, katışıksız, samimi bir hatadan dönüşle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz, peygamberi, ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı ışıklarının önlerinde ve sağlarında koşacağı Rabbimiz ışığımızı tamamda bizi bağışta çünkü sen her şeye güç yetirensin diyecekleri günde sizin kötülüklerinizi örter ve sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar Necim 652 Ey peygamber kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere ve o münafıklara karşı gayretli ol. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer de cehennemdir ve o ne kötü dönüş yeridir. Necm 653 Allah kafirlere, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun aşağılık karılarıydılar. Sonra onlara hainlik ettiler. İkisinin kocası da peygamber olmalarına rağmen Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Ve girenlerle birlikte siz ikiniz de ateşe girin denildi. Allah inanan kimselere de Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim, bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar ve beni şu şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan kurtar demişti. Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. İşte biz onu vahyimizle, Az da olsa bilgilendirdik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayıp uyguladığı ve sürekli saygıda duranlardan oldu.